Küfrün istikbarı kuşatmışken dünyayı, Mü'min teneffüs edemez berrak havayı. Doğuların, batıların Rabbi iken Allah, Mü'minlere daralttınız geniş dünyayı. Maskelenmiş yüzünüzü açıktan gördük, Elinizle kurşunlanmış mü'minler gördük. Yalanlayamazsınız ki, şahitken Allah, küfrünüzü kanıtlayan deliller gördük. Zannetmeyin elimizden kaçan kurtulur, nereye gitseniz Allah orada buldurur. Yeryüzünün, gökyüzünün iken Allah, Hizbullahiler nerede bulsa orada vurur. Ey mazlum halkın kanını emen zalimler! Zulmünüzü durduracaktır gerçek alimler, Darmadağın edecektir sizi Hizbullah! Korusa da sizi kuşatılmış kaleler! Mazlumların kanı deniz gibi kabardı. Kan, doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi sardı. İnsanları bu kan diriltecek inşallah Çünkü kanla sıkılmış yumrukları vardı. Allah, bu ümmetin yiğitlerini seçti. Bu yiğitler, küfrün tuzaklarını deşti. Yeryüzü küfrünün korkusudur Hizbullah. Hizbullahî davada tüm müminler birleşti.